ve bunu Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'a zikrettiğinde nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki muhakkak ki İhlas Suresi yani kul hüvallahu'l kuran'ın 1/3'üne denkti Şimdi e, Kata'da Katade İbnü Nu'man da bu Ebu Said el-Hudri radiyallahu anhu'nun anneden kardeşi, anne tarafından yani annesi bir kardeşi ki kendisi ikisi iki birlikte ne yapıyorlar?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 Kurtubi, Rahimullah, İmam Bukhari'nin şerhine yaptığı, müslüminin sahihine yaptığı şerhte buna cevap vermiş ve burada diğer ayetel kürsü olsun, diğer hadis suresinin başlarında olan şeylerde olsun, ahad ve samet sıfatı sadece ve sadece İhlas suresinde zikredilmiştir. Şimdi bu kısımlar, bir de Kur'an-ı Kerim kardeşler,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 tesiriyle alakalı. Burada sormak istediğiniz soru varsa onu alalım. Ayetinde bir söyle. İhlas suresinde Kul huvallahu ahad Allahus samet lem yelit ve lem yulet ve lem yekullahu kufuven ahad. De o Allah birdir. De ki o Allah birdir.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 sana ikrar ettirmek istedim diyor. da seni çok sıkılıyor. Evet. Yani bu da gösteriyor ki Sümnetullah'tır bu. Cihaz vatandağında buluyorsunuz. Dihnimde biraz tereddüt ettim. Bukhari'nin tutarında bu soraklığı oldu. Tereddüt ettiği bir şey söylemiyor. Onun cevazı aldım. Bir sonra adesimiz var. Evet. Tereddüt ettim. Ben Bukhari'den Rabbin da seni seviyor. <gülüyor> evet. Bu da gösteriyor değil mi? her namazda zamlu süre olarak İhlası her rekatta okuyabilirsiniz. Yani ikinci de okuyabilirsiniz, birinci, birinci de okuyabilirsiniz. İşte Ali'den rivayet var zaten. Allah'ından Aleyhisselatü Vesselam her iki rekatta da zilzalı oku tutuyoruz. Yani da gösteriyor ki birinci rekatta da zilzalı okunur, ikincide de aynısı okunur. Yine İhlas Suresi alakalı umumen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 Hacca çıktığında kendisini durdurdular ve hacc yaptırmadılar. Ve orada Hudeybiye'ye anlaşması oldu. Hakikaten Müslümanlar için de dönüm noktası olmuştur. Hepimize Hudeybiye anlaşmalarını teker teker maddelerini okumamızı tavsiye ederim. Çünkü Ömer o kadar hiddetleniyor, Allah'a çıkıyor. İslam hak değil mi? Allah hak değil mi? Dinimiz hak değil mi? Hak. Niye o zaman buna, e, onaylıyoruz? Allah Resulü sıkıntı ediyor. Ebu Bekir'e gidiyor. Daha sonra bunun vahiyle olduğunu anlayınca başına bir bela inecek diye korkuyor ve yaşlarını sarıyor. abbuna ne yapıyor? Tövbe istifara gidiyor. Bu önemli bir mesele. İşte Ali Aleyhisselatü Vesselam'a orada Mekke'nin çok iyi konuşan hafıplarından, müşterilerinden birini çıkarıyorlar. Allah Resulü sinirlendiriyor. Sırıyor. Ne, ne yer, ne içer? Altından dik, müşterini, çocukların yeri. Allah Resulü Müşri'nin üzerinde evet. yüzünü evet. öldürmeye Cibril araya giriyor. Kanadı evet. mı? sakinleşiyor. Senin zahattın sana tembih. Ne doğulmuştur, ne de doğurulmuştur. Ve saydottaki her şey onu uğurlamakta diyor. Sen yani bırak o Müşri'nin dediğini İşte İhmat Suresi böyle önemli surelerden bir tanesi bu ve iniş yerinde çok önemlidir. Bu arada bilmem tabii.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 Veyahut camide okunan hep 10 tanedır En başında ne çeker? <gülüyor> Suresi çeker. O da bu yerin çok çok önemli meselelerden bir tanesidir. Allah bu surenin faziletiyle bizlere incirlendirseniz evet. müdürlendirseniz. Çok Bir de ders sistemini yakalamış olursanız arkadaşlar ben haca gittiğimde de gördüm. Okuduğum kitaplarda da gördüm.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 işte kaçerdim kaçın neyi tavsiye ediyor İhlas suresini okumayı demek ki ihlas suresini okuma insana neafi şüphelerini de götürebilecek bir nezihlikti ona suallerde e, insanın Allah bize hayırlısı Allah Allah bize evet kardeşler soru, bir, ders bir dahaki hafta ben bitireyim inşallah. Saneke Allahümme ve bihamdik. Şervel la ilahe illa entez tağfir ve kuvvetü Ve ahire da'vana elhamdülillahi rabbi alamin. Allah razı olsun. olsun.